Evet, Filiz Yavuz ve Can Can'dan'la beraberiz. Nükleer Alatürk'a e, Türkiye'nin nükleer hikayelerini bir araya getirecek belgesel. Birkaç zamandır aslında bir iki haftadır açık radyoda e, farklı kuşaklarda denk gelmiş olabilirsiniz belgeselin öyküsüne. Şimdi bir e, indigo üzerinden kitle fonlama e, kampanyası e, söz konusuydu ve bunun son 4-5 günü içerisindeyiz. Biz de e, bu son günleri vesile bilip, bir de biz alalım sizi <gülüyor> diye sorduk. Çok iyi yaptınız. Hoş Teşekkür geldiniz. Ederiz, hoş bulduk. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Evet, açık dergi yayınına. Evet, şimdi son 4-5 gün dedik hakikaten. Bir yandan da ne kadar çok ağır bir konu olsa da ve çok hayati bir yere isabet etse de Türkiye'de böyle bir ufak yarış havası da biz en azından projeye yakın hissedenler hissediyoruz. O yüzden nasıl gidiyor diye ilk soruyu böyle soracağım. Evet gerçekten bir yarış durumu var çünkü zamana karşı yarışıyoruz. Bu kitle fonlaması kampanyalarının belirli süreleri oluyor Hı. ve bizim kampanyada da 60 günlük bir süremiz var. Dolayısıyla o 60 gün içinde bu yöntemle ne toplayabilirsek destek anlamında bizim sonuçta bu kanaldan bulduğumuz destek o olacak. Evet. Dolayısıyla yaklaşık 56 gündür bir kampanya yürütüyoruz ve son 4 gün kaldı. Bu dört günde de e, mümkün olduğu kadar fazla destekçi toplamaya çalışıyoruz. Benim aklımdaki hedef bir önceki belgeselim olan benim çocuğumun hı hı. E, destekçi sayısının e, üzerine çıkabilmek ve mümkünse de destek miktarının da üzerine çıkabilmek. Yakın e, mıyız ona? E, daha, e, daha var epey yolumuz. E, dört gün onun için e, dolu dolu geçecek. Hı hı. E, 302 destekçimiz olmuştu benim çocuğum hı hı. kampanyasında. E, şu anda burada 226 destekçideyiz. Yani bir yaklaşık 80 destekçi daha bulabilirsek benim açımdan e, başarılı bir kampanya olacak. Geçen, çok ufak bir araya gireceğim. Çarşamba sabahı yapıyoruz bu söyleşiyi. Dinleyenler perşembe akşamındalar şu anda. Dolayısıyla belki geçtiniz bir hedefe diye. Böyle, evet. e, <gülüyor> yani. yani umarım, umarım bakalım bir, kaç sayı gelmiş evet. bir, bir günde, bir buçuk günde. Evet. Yani perşembe akşamı e, tabii o zaman iki gün kalmış olacak evet. aşağı yukarı e, ve iki gün kala umarım 300'e doğru gitmişizdir. Gitmişizdir. Gitmediysek de Indigo üzerinden anlaturka sayfasına hemen yönlendirelim. Bu da biraz açmak isterim aslında bir belgeselin aşamaları nedir evet, evet. E, bağlamında şimdi biz e, projeyi geliştirme aşamasındayız. E, bu ilk aşama. Burada ne yapıyoruz? E, araştırma yapıyoruz. Hikayeleri topluyoruz. E, kimler bize bu konuda hikayelerini anlatabilir? Nerelerde çekim yapabiliriz? Bunlara bakıyoruz. Arşivlerde neler var? Bunları araştırıyoruz. Bunları nasıl temin edebiliriz? Nereden bulabiliriz? Bunları araştırıyoruz. Yani filmi bir e, hikaye olarak geliştirme aşamasındayız. Bir yandan da bu hikayeleri bir belgesel film olarak e, etkili bir şekilde, etkileyici bir şekilde anlatabilmenin e, kaynağı ihtiyacı var. Bu kaynağı nasıl e, oluşturabiliriz bütçe anlamında? Bir de o çalışmayı yapıyoruz işte kitle fonlaması kampanyası onun o ayağıyla ilgili ve bunu oluşturamazsak e, hedefimize ulaşamayız. Yani şunu demek istiyorum yet, e, bu büyük bütçeli bir proje böyle Hı. olmak durumunda neden çünkü e, çok e, kapsamlı bir proje. Ee, çok fazla arşiv malzemesi kullan, kullanacağımız bir proje birçok yerde çekim yapabileceğimiz bir, yapmamız gereken bir proje. Hem Türkiye'de hem Türkiye dışında ee, eve büyük bir ekiple çalıştığımız bir proje. Yani herkesin emeğinin karşılığını alabilmesi bizim prensiplerimizden bir tanesi. Yani bu sadece gönüllülükle olan bir iş değil bu. Ee, bu bir film üretimi, profesyonel bir iş bu ve bunu yapabilmek için de insanların emeğini kullanmak durumundayız. Bir ekip olarak çalışmak durumundayız ve o insanların da emeğinin karşılığını alması gerekiyor. Bu tamam. Hani ticari projelerdeki e, maaşlar e, olamaz hiçbir zaman. Ama en azından o insanlarda evet ben emek verdim ve bunun karşılığını aldım Hı -hı. diyebilmeli. Bu işin sürdürülebilir olması için bu şart. Ve bizim için de bir prensip bu. Bu bir. E, i̇kincisi arşiv malzemesi çok pahalı. Yani mesela 1950'lerde Eisenhower'ın e, Türkiye yaptığı bir ziyaret var ve müthiş arşiv görüntüleri var. Yani Ankara'da uçak iniyor, karşılıyorlar. İşte tak var bir tane oraya yazmışlar. İşte e, şeysiz, e, hani, bir nevi nükleer gücünüz yoksa barış olamaz gibi bir söylem var mesela yani güçlü olmalısınız ki barış e, e, temin edilebilsin gibi böyle aslında kendi içinde tezat e, bir, bir, bir cümle var ve bu Ankara'da İngilizce olarak kocaman takın üzerine yazılmış altından e, açık, açık arabayla Eisenhower geçiyor el sallıyor halka mesela 50'lerde çekilmiş müthiş haber filmleri var şimdi bizim bunu temin edip de filmde kullanabilmemiz için dakikasına binlerce dolar ödememiz gerekiyor e, e, dolayısıyla hani etkileyici bu, bir filmden karşısınız bu yani. e, tabii tabii çünkü hani bizim, bizim hedefimiz öyle bir film yapalım ki yani benim çocuğumda olduğu gibi biz bu filmi sinemalarda vizyona sokalım biz bu filmi Türkiye'de genel seyirciye hitap edecek tüm mecralarda oynatabilirim gösterebilirim bizim hedefimiz bu çünkü böyle yapmadığımız zaman marjinal kalmak durumunda oluyoruz yani kendi kendimize konuşuyor oluyoruz yani zaten nükleer karşıtı olanlar Aa, işte nükleer karşıtı bir film var hadi gidelim seyredelim evet. e, ne değişiyor yani çok bir şey değişmiyor. Şöyle de yani faydası oluyor mu? Oluyor tabii. Yani ne yaptığımızı görüyoruz. Biz nükleer karşıtları olarak bakın yıllar boyunca 40 yıldır ne yaptık? Yani dolayısıyla şimdi hani ben potansiyel seyirciyi de hayal ederek bunu söylüyorum. Ee, nükleer Alaturka'da ya da seyredecek olan insanların bir kısmı tabii ki zaten nükleer karşıtı olan insanlar olacak. Dolayısıyla gelip de 40 yıllık nükleer karşıtı mücadelenin bu topraklardaki tarihini gördükleri zaman ve bunun Avusturya'daki, Almanya'daki, Amerika'daki, Japonya'daki bağlantıları içinde hı hı. gördükleri zaman tabii ki daha güçlü hissedecekler kendilerini. Yani evet nükleer karşıtı mücadelenin de bir Tarihi var ve bir evrensel olma durumu var ve ben de bunun bir parçasıyım diyerekten daha güçlenecekler. Bu tabii ki olacak. Ama bunun ötesinde sadece nükleer karşıtlarına hitap edersek istediğimiz kadar yol alamayız. Bizim hedefimiz e, geniş bir kitleye ulaşarak da... E, İster nükleer karşıda olun ister bu konuda bir fikriniz olsun olmasın ister kendinizi nükleer e, savunucusu olarak e, tanımlayın böyle bir filmi izle, izlediği zaman seyirci en azından bu coğrafyada nükleer tarihimizde biz hangi yollardan geçtik konusunda e, bilmediği bir sürü hikaye ile Kesinlikle. karşılaşacak ve ondan sonra tekrar belki şapkayı önüne koyup ya hani ben gerçekten nükleer bir gelecek istiyor muyum istemiyor muyum sorusunu kendine e, soracak. Bizim hedefimiz böyle bir hedef. Evet. E, bunu gerçekleştirebilmek için de çok ciddi araştırma yapmak gerekiyor. Çok ciddi arşiv e, temini gerekiyor. E, çok ciddi e, seyahatler gerekiyor e, ve belirli kalitede e, çekimler yapmak gerekiyor, belirli kalitede bir film üretmek gerekiyor. E bütün bunları da alt alta koyunca böyle çok yüksek bütçeli e, bir film ortaya çıkıyor ama e, bu işin maalesef doğasında olan bir şey. Biz bunu gerçekleştirmeye çalışıyoruz. Kitlefonlanması bu hafta sona eriyor. Bir kere daha sonraki gün içindeyiz. Şimdi araştırma kısmından Filiz burada. Evet. Sen Hı. anlatır mısın biraz? Hakikaten çok müseyyaldı geçiyor, meşakkatli bir iş. E, e, meşakkatli bir iş. Ben yani belgeselci değilim, filmci değilim, gazeteciyim. İlk defa böyle bir projenin içine giriyorum. Ne kadar zormuş, yahu Yahudiyizim e, geliyor. Yeni sinoptan e, döndük. Evet, e, bir orada da bir e, evet ince e, Burun Yarım Adasını bir e, seyahat ettik. Oradaki yeniciler karşıtlarıyla tanıştık. Bir de amacımız 24 Nisan'da Cumartesi günü olan işte Çarşamba pazar, e, evet, pazar günü. An, pazar, pazar, pazar, pazar günü olan. Evet. evet. evet doğru. O kadar yorucu ki <gülüyor> günleri karıştırıyorum. Biz cumartesi gittik. Biz cumartesi Ama gittik, önce evet. İğne Adayı gezdik. Doğru. Sonra eyleme, pazar günü kazandık. E, Çernobil'in e, yıl dönüm 30. yıl dönüm vesilesiyle Sinop'ta yapılan bir e, mitingdi. Bu nükleer karşıtı mitingdi. Yaklaşık üç yıldır evet üç yıldır Sinop'ta yapılıyor. E, NKP'nin görevlendirmesiyle. E, etkileyici, son derece etkileyici bir mitingdi. Özellikle İstanbul'dan giden bizler için yani kulaklarımızın pası silindi desek <gülüyor> yeridir. Uzun zamandır slogan duymamıştık. Çünkü İstanbul'da çok Mümkün olmuyor böyle şeyler. Kanalbanlarında sokak çıkamadığım zamanı söyledim. Evet. Hem hem, öyle, hem de yani çıktığı zaman da e, yani bizim Sinop'ta duyduğumuz sloganlar burada mesela İstiklal Caddesinde atılıyor olsa hani iki dakika içinde hani bir anda insanlar ıslanmış oluyor. Evet. evet. Tomalar geliyor ve müdahale ediyor. Yani <gülüyor> şimdi e, Sinop'ta e, bu kadar e, özgür bir şekilde insanların e, kendilerini ifade edebilmeleri sloganlarıyla e, çok etkileyiciydi. Şeytan <gülüyor> Kurşu. Şeytan evet. e, Dolayısıyla hikayelerimizden bir tanesi Sinop ve Sinop üzerinden e, gelişecek. Evet. Çünkü Türkiye'nin ikinci nükleer santralini Sinop İnceburnu'na kurmak istiyorlar. İlk nükleer santralini Mersin Akkuyu'ya kurmak istedikleri gibi e, hikayelerimizden bir tanesi de Mersin Akkuyu e, üzerinden geçecek. Yine bunun paralelinde yani Mersin 1976'lardan itibaren aslında e, konuşulan mekanlardan evet. bir tanesi. Bunun paralelinde de Mersin'in nükleer karşıtı hareket belki de Türkiye'nin rahat Hatta da söyleyebiliriz. Türkiye'nin nükleer karşıtı hareketinin de filizlendiği yerlerden birisi. Bu olacak. Ama biz hikayelerimizi de en başına e, götürüyoruz. Yani Can'ın her zaman sorduğu e, soru üzerinden çıktık. Buna da yola. Atom kelimesi Türkçe'de Türkiye'ye ne zaman gelmiş? Ne zamandan itibaren biz atomla tanışmışız? O araştırmaların sonucunda da aslında 1933'lere kadar gittiğini e, fark ettik. 1933 yılında Bursalı emekli bir fizik muallemi e, Sıtkı Bey... E, Bilimle son derece ilgili bir insan anladığımız kadarıyla işte Cumhuriyet Gazetesi'nden öğreniyoruz biz bunları. Mustafa Kemal'in bir Bursa seyahatinde onun önüne çıkıyor ve diyor ki ben bir yeni atom nazariyesi buldum yani atom parçalanabilir bir şey Onu anlatıyor ve destek sözü istiyor. Çünkü bir Nobel'le aday olacak. Bunun da tek koşulu kitap bastırmak. E, Atatürk ona istediği destek sözünü veriyor ve e, gerçekten de Dolma Bahçede dönemin işte bilim insanlarıyla bir araya getiriyor onu. Yine Cumhuriyet'ten öğrendiğimize göre e, bilim insanları onu dinliyorlar. Aslında çabalarını takdir etmekle beraber yani çok da işte yeni şeyler söylemiyorsun diyorlar. Fakat bu Sıtkı Bey için bir e, yani blok olmuyor. O gerçekten kitabını bastırmayı e, beceriyor. Böyle bizi çok heyecanlandıran bir Sıtkı Bey'imiz. Bir, bir Sıkkı Bey hikayemiz var aslında bununla başlıyor sonra aday e, o, yani başvuruda, bulunuyor, başvuruda mu bulunuyor mu bilmiyoruz aslında araştırıyoruz, Evet henüz. araştırma aşamasındayız Tam da dediğimiz bahsettiğimiz zaman. aynen aslında. öyle Sıtkı Bey'in ailesine ulaşmaya çalışıyoruz e, dinleyiciler arasında belki de Sıtkı Bey'i tanıyan <gülüyor> benim dedemin arkadaşıydı diyen birisi olabilir ne kadar da mutlu oluruz. Evet. E, oradan itibaren de işte e, 1945 yıl hoşuma Gazaki Ondan sonra işte barış için atom doktrinleri ile beraber e, günümüze doğru geliyoruz 55'lerde büyük bir bir e, algı yönetimi aslında bir anlamda diyebileceğimiz bir dönem başlıyor. İşte biz nükleer enerjiyi barış için kullanabiliriz. Bakın barışçığı başladı. Unutun artık Hiroşima, Nagazaki'yi <gülüyor> adında milliyette beş gün süren bir yazı dizisi var. Atomik mutfaklar. Artık doğal gaz yerine gaz yerine yemeklerinizi atom enerjisiyle pişireceksiniz. Atom, çabucak. çabucak, çabucak <gülüyor> <gülüyor> daha lezzetli olacak <gülüyor> şeklinde. Ee, yine İTÜ'de açılan bunun paralelinde sergiler var barış için atom sergiler ne kadar barışçıl şeyler bunlar diye. Ee, Küba e, aklıma geldikçe söylüyorum. Küba füze krizi var. Hani Türkiye hakikaten merkez belki de merkez noktalarından bir tanesinde e, yer alıyor e, ve yine halktan e, ya biz böyle nükleer ve demokrasi kelimelerini aynı cümle içinde e, hiç olumlu bir e, şekilde kullanamıyoruz. İşte hep aslında onların e, örnekleriyle örülmüş belki de film e, diyebiliriz. Evet yani dolayısıyla nükleerle ilgili bir film ama işte bu ilişkiyi de kur kuran ve bu ilişkinin ne kadar sorunlu olduğunu altını çizen bir film olacak bu. Yani nükleerle demokrasi birlikte olabilir mi, yaşıyor mu ve bunun örnekleri var mı? Yani pek yok, olumlu örnekleri de var ama yani Küba füze krizi meselesi mesela yani tamamıyla krizin başında aslında Türkiye'ye e, ABD'nin nükleer başlıklı füzelerinin konuşlandırılmasıyla başlıyor Küba e, krizi. E, ondan sonra dallanıp budaklanıp yani bizi yani ilk, ilk nükleer savaşın eşiğine getiriyor. Üçüncü Dünya Savaşı'nın eşiğine getiriyor ve saatler kala Üçüncü e, Dünya Savaşı'na e, ve nükleer bir savaşa e, kriz bir şekilde e, hani kapalı kapılar ardında yapılan bir takım anlaşmalarla e, sönümleniyor ve e, neyse ki ee, biz e, Türkiye'de e, bir anda bir nükleer savaşın içinde kendimizi bul bulmuyoruz. Evet ama şu anda iktidar ve güç terimleriyle beraber Tabii. tekrar serbest edilmiş. Özellikle. Aynen yani bu Nisan 2015'teki e, Akkuyu nükleer e, tanıtım kampanyası ve reklamları çok korkmuştu. Güçlü Türkiye'nin hani güçlü enerjisi, büyük Türkiye'nin büyük enerjisi falan evet. filan yani. Ee, insan hayatından bahsediyoruz yaşam hakkından bahsediyoruz ee, yani Çernobil'in 30. yılında özellikle e, düşündüğümüz zaman yani Çernobil'in 30 yıldır süren etkilerini düşünüyoruz kaç kişi kaç canlı bundan etkilendi bunun sayısını bilebilmek mümkün değil evet. ve bütün bunlar olurken de hani güçlü Türkiye'nin güçlü enerjisi gibi bir şeyden bahsediliyor bu korkunç tek kelimeyle korkunç evet. ve, ve acayip bir algı yönetimi var yani o reklam kampanyasının bütçesiyle kim bilir kaç tane nükleer Alaturka filmi yapılır, evet. kaç tane bağımsız Kesinlikle. belgesel yapılır. Kesinlikle. Bu arada yeşil şey pardon şey Ak Kuyunlar reklamlarıyla doluydu. Hatta bir pilotun da izinsiz kullanıldığı falan ortaya evet. çıkmıştı. Bir yandan evet. böyle değişti evet. yani ya süreçten bahsediyoruz. Evet. Bu, bu, bu, bu hikaye ortaya. bizim evet, evet bu Alaturka hikaye bizim tabii ki Nükleer evet. Alaturka da olacak. Yani tamam, bütün tamam. bu bütün Değil bu şey, <gülüyor> yani, evet. Zaten genel olarak baktığımız zaman bütün film yani insanların nasıl kandırıldığı yani. üzerine giden bir film. Kandırılma hikayesi. Kandırılma evet. hikayeleri bütün. <gülüyor> <için. gülüyor> evet. Alaturka bir şekilde bizi kandırdıların hikayesi aslında. Yani, Lükleer etrafında. En büyük kandırılma hikayesi, Daha doğrusu en çok kandırılma hikayeleri de sanırım Çernobil'de. Çernobil'in 30. yılına geçtik. İşte önceki yayınlar da ömük de soruyordu hani. Ne e, Türkiye halkının aklında Çernobil'den sonra ne kalmış diye. Hakikaten e, Çernobil deyince herkes aynı şeyi söylüyor. Bir bakan vardı ya o çay içen. Yani çay bu de, evet, yani var. kameraların karşısına geçip de e, çay içen e, ve yani gerçekten Türkiye halklarıyla resmen dalga geçen, yani birbirleriyle şakalaşan böyle böyle küpürler var. Yani dönemin başbakanı ve cumhurbaşkanı e, Çernobil ve radyasyon üzerinden şakalaştılar diye. Hani bu kadar toplum sağlığını aslında kasteden e, bir dönemden geçtik biz. Ee, ve e, o dönemde devam ediyor. Evet. Aslında sonlanmadı. Yani. yani. Filmin çıkış noktası da o gerçekten. Yani benim kafamdaki bu filmle ilgili ilk oluşan imge Cahit Aral'ın kameralar karşısında pişkin pişkin çay içmesiydi. Bu da simgeniz aslında. Simge çay bardağı o, tabii çay bardağı. Misiniz? çünkü e, yani Türkiye ve Çernobil denince, Türkiye ve radyasyon denince gerçekten insanın aklına çay geliyor. O çay bardağı geliyor. Dolayısıyla biz de onu bir simge olarak e, kullanıyoruz filmin logosunda da. E, evet. Bu arada bu Akkuyu e, atılımı ama da yanlış hatırlamıyorsam daha önceki kayıt dışı konuşmalarımızdan hı hı. E, bu projenin artık hadi yapalım noktasına geldiği evet. yani teteşviki değil mi? Doğru. <gülüyor> evet çünkü ben 95 yılında e, Akkuyu'daki ikinci Akkuyu şenliğine gittim. E, o zaman bu böyle bir filmin hayalini kurmaya başladım. Yani Türkiye'deki nükleer karşıt ile ilgili kar, nükleer karşılığı hareketle ilgili mücadele ile ilgili bir film yapalım yaparım yap, yapmak istiyorum yapabilir miyim <gülüyor> yap, gibi <gülüyor> yapsam. keşke yapsam <gülüyor> ama yani şimdi 95 yılındayım e, da, e, yani tabi yaş olarak da <gülüyor> epey gençim film e, Film yapmaya başladım o dönemde de ama sadece bir hayaldi benim için. İşte Özgür Gürbüz'le, Melda Keskin'le, Greenpeace'le, Doğal Hayat Koruma Derneği'yle hep o dönemde ilk tanışıklığım oldu. Hayal orada ortaya çıktı ama hani adını koymak, Nükleer Alatürk'e film projesi olarak adını koymak 2009'daydı. ...Facebook'ta bir grup oluşturdum. Adına da işte Nükleer Alaturka e Film Projesi koydum. Birkaç arkadaş orada şey yapmaya başladık. Yani arşivlerde bulduğumuz şeyleri orada toplamaya başladık. İşte haberleri orada toplamaya başladık. Yani aslında hani Filiz'le tanışmadan epey önce... ...küçük küçük bir şeyleri toparlamaya başlamıştık. Ama tabii dedi, dediğiniz gibi... Hani artık tamam yani Facebook'ta iyi güzel ama biz artık bu filmi yapalım noktasına gelmemiz gerçekten şeyde oldu. Yani Nisan 2015'te artık o reklam panolarını her yerde görmeye başlayınca yani bir yere gidiyorum. Sağıma bakıyorum nükleer, e, akkuyu nükleer. sağa bakıyorum akkuyu nükleer. Sinemaya gidiyorum akkuyu nükleer. Televizyonda bakıyorum akkuyu nükleer. Artık böyle gözümüze gözümüze sokulmaya başladı. Ve bu AKP'nin bu döneminde e, gerçekten böyle pervasızca hiç kimseye hesaplamayın vermeden biz yapacağız ve olacak mentalitesiyle her şey yapıldığı için doğa doğa alanı hesler olsun işte otoyollar olsun köprüler olsun köprüler olsun bu şekilde devam ettiği zaman. Bir de gözümüze soka sokada yaptıkları gibi hani bir nevi Cahit Aral'ın ikinci bir versiyonunu yaşıyor, yaşamaya başladı. Evet. Yani gözümüze bu yalanların tekrar tekrar sokulması. Ee, yani artık hani Akkuyu orada uzakta bir köy var uzakta gitmesek de görmesek de durumu yok. Artık hani gözümüze sokuyorlar. Yani sokağımızda sağımızda solumuzda her şehirde koca koca reklam panoları var. Dolayısıyla buna karşı artık bizim de sesimizi yükselterek çıkarmamız gerekiyor. Biz yapacağız olacağız. Olacak diyoruz o zaman biz evet. Tabi bir aynanın öyle. Biz, yani, biz yapacağız. Yani. Tabii. Biz <gülüyor> yapacağız. Olacak. Birlikte bu filmi yapacağız. Birlikte bunun tartışılmasını sağlayacağız. Ya şimdi İna deniyor bu arada. Onun lafını evet. ettik mi bilmiyorum. Yani. E, evet. Yani ne zaman aslında böyle işler ters gitse Mersin'de Sinop'ta işler ters gitse hemen böyle sarıldıkları e, bir şey var. Üçüncü nükleer evet. santral. Sanki evet. birincisini yapabilmişler gibi. Bu da evet. bir algı. Bence bir algı yönetiminin bir parçası. Yani, Fakat ne yapacakları hiç belli olmaz. Yani bir sabah uyandığımızda işte buranın da e, hükümetler arası anlaşmasını atıyorum adı geçtiği için Çin'le yaptık diyebilirler fakat şimdiye kadar resmi raporlarda hiç iğne adının adı geçmedi bu 2-3 sene önce dönemin Enerji Bakanı Taner Yıldız'a verilen bir soru önergesinin cevabıydı. Henüz hiçbir hiç resmi kayıt yok iğne adayla ilgili fakat niyetlerinin olduğunu biliyoruz. Ama işte Sinop'ta da... Efendim? Bir tevahatür gibi aslında. Evet. Yani evet. Hep, hep yaptıkları şey aslında. Bir de şey de mesela Sinop'ta da daha e, tamam hani e, Açık Radyo'nun bir programında da e, tema, temanın avukatı olan Ömer, Ömer Bey'den e, dinledik bunu aslında daha detayını. E, yani <gülüyor> hükümetler arası işbirliği anlaşması var. Ama evet orada bir nükleer santral kuracağızla ilgili bir anlaşma yok. Ama daha geçen hafta sonu gördük. Ağaçlar kesilmiş. Hı hı. Belirli alanlar tıraş edilmiş. Yani biz bu oluyor mu olmuyor mu yapacaklar mı yapmayacak mı? Bir gün bir uyanıyorsunuz. Dozerler girmiş. Araçlar şey e, e, işte araçlar girmiş ve bir şekilde doğa alanı başlamış. Şimdi Evet. Orman, orman traş edilmiş vesaire Şimdi hani do, bek, bekleyemeyiz Böyle bir lüksümüz yok yani i̇şte o ağaçlar Yüzyıllardır 100 bin yıllardır orada duruyorlar ee, ve bir anda da yok edilebiliyorlar. Dolayısıyla hani biraz daha e, beklemeden bu konuyu tartışıp e, kendi geleceğimizle ilgili kararları müdahale etmemiz çok önemli. Şöyle bir süreç de il ilerliyor. Tersine hani bir kandırılma hikayesi dedik ya aslında tırnak içinde TC'nin de kandırılma hikayesi e, olarak adlandırabileceği bir süreç. Bir taraftan 76'dan bugüne işte devam eden anlaşma işte Rosatom'un kurulması işte Akkuyu santralin e, Akkuyu şirketinin kurulması bizzat Rusya tarafından. E, Mesela bugünkü bir habere göre Rusya %49'unu sattı ihale şirketini satmak istiyor, satmak istiyor evet. ve zaten sözleşmeyi koydurmuşlar bunu zamanında mesela bir taraftan böyle de bir umut veren tarafı var mı sizce bu meselenin hani beklememek konusunda çok haklısınız ama yani bunlar da işte olmaz yani. Rus yani zaten hani zaten çok yapılabilirmiş gibi bir tarafı da yok gibi gözüküyor ama yani işte bir anda olabilir yani Türkiye'den bahsediyorum. Yani o, işte, maalesef yani Türkiye'de böyle şeyler bir anda olabiliyor ve dediğim gibi yani geriye dönemiyoruz o noktadan sonra yani tamam belki yani Akkuyu nükleer santralini inşa etmeye devam edecekler ve bir noktada belki de bitiremeyecekler işte kredi bulamayacaklar finansmanı sağlanamayacak ya da umarım insanlar tepki gösterip daha demokratik bir hükümet dönemine geç, geçtiğimiz zaman insanlar daha ...fazla seslerini çıkarabilecek e, ve belki de hani yaptırılmayacak ama yani... Bizim hani böyle bir şeyi ümit ederek bunu bekleme gibi bir lüksümüz yok. Eğer öyle bir şey hayal ediyorsak o hayali inşa etmenin zamanı şimdi. Ve bunu inşa edebilmek için de işte bu bağımsız belgesel gibi hani bu tür ses çıkarmamıza faydalı olacak işlere destek olmak gerekiyor. Yani evet. Birlikte yapmak gerekiyor. Yani o öyle bir gelecek olabilir tabii ama hani biz oturup da beklersek olmak, olmayacak. Evet, olmayacak. medet olmamız bir bakıma saçmalıktır evet. yani. yani evet yani yapılmayacak bence de yapamayacaklar. Ama or oranın koşulu bence bize bağlı. Yani evet. bizi yaptırmazsak yapamayacaklar. Ee, Zira inşaatları devam ediyor. Dolgu deniz projesi bitmek evet. üzere Cengiz İnşaat'ın sürdürdüğü inşaattan bahsediyoruz evet. hala. Evet evet ve hani oradan da büyük bir baskı olacak tabii ki çünkü bu insanlar hani bir an önce bu işlerden para kazanmaya çalışıyorlar evet. ve bir an önce de biz yatırımı yaptık. Hadi para kazanalım noktasına gelmek evet. istiyorlar. Dolayısıyla bizim de hayır yaptırmayacağızı da, daha güçlü bir şekilde ifade etmemiz gerekiyor. Aslında dördüncü bir yer daha var sizin gitmek istediğiniz aslında İzmir tarafı. İzmir, evet. evet orası neden var? Güzel, e, sağ olun bu soru için. E, İzmir, e, hikayemizde önemli bir yeri var İzmir'in. İzmir ve civarı diyelim. İşte bu Küba krizine sebep olan e, Amerika'nın Jüpiter füzeleri 1962 yılında e, Çiğli'ye ee, askeri hava üssü merkezi ile e, etraftaki beş e, bölgede bu Jüpiterler e, konuşlandırılıyor. Bunlar üçerli üçgen şeklinde yerleştiriliyor. Yani tam eşkenar üçgen düşünün e, her e, ucuna e, bir Jüpiter füzesi e, dikilecek şekilde e, bir nevi füze üsleri kuruyorlar. Bunlar e, İzmir'in e, yakınında yani hepsi aşağı yukarı en uzağı herhalde 150 km gibi bir uzaklıkta ve böyle e, zikzak bir e, şekilde 5 e, noktaya dikiliyor. Her birinde işte üçgen olduğu için 3 e, füze dikilmiş durumda 1962'de. Bu Jüpiter füzelerinin e, e, menzili e, Batı Sovyetler Birliği'ni vuracak şekilde ve her birinin tepesinde de e, 100 Hiroşima bombası gücünde bir nükleer başlık var yani her üçgen 300 hiroşima bombası gücünde çarpı 5 1500 hiroşima bombası gücünde nükleer başlıklı jüpiter füzesi dikilmiş durumda ve bunlar bir yıl boyunca yani özellikle dikilmiş diyorum çünkü fotoğrafları var elimizde e, bildiğiniz füze böyle minare gibi dikilmiş ve hedefleri belli ve yarım saat içinde aşağı yukarı bildiğimiz kadarıyla Sovyetler Birliği'ne doğru gidecek durumda hazır ve nazır bekliyorlar. Şimdi Khrushchev Kırım'da bir yaz tatili sırasında öğreniyor bunu. <gülüyor> yani 15 tane Jüpiter'in o tarafa doğru baktığını öğreniyor ve diyor ki ya olmaz böyle bir şey diyor ve Küba'ya Sovyet füzelerinin, gönderilmesi ve Amerika'nın o kadar yakınına o füzelerin dikilmesi Sovyet füzelerinin ve bunun sonucunda da Kennedy'nin bunu öğrenip bir casus uçağın çektiği fotoğraflarla bütün krizin ortaya çıkması'nın hikayesi böyle bir şey. Yani bizim Jüpiterlerin bizim sırf bizde değil tabii 30 tane de İtalya'da var bu arada bu Jüpiterlerden yani onlar 15'er 15'er bir bölük diyelim Jüpiter Türkiye'de iki bölük Jüpiter'de İtalya'da bir de İtalya'daki Jüpiterlerle ilgili şöyle çok Trajik, trajik komik bir hikaye var. Bir gün bir yıldırım düşüyor İtalyan Jüpiterlerin üzerine ve bizim Jüpiterler çalışmaya başlıyor yani hani kimse düğmeye basmıyor ama Yıldırım tetiklediği için o mekanizmayı işte oraya bilmem ne gazı do dolmaya başlıyor, buraya bilmem ne olmaya başlıyor ve bunlar hani Sovyetler Birliği'ne doğru gitmeye hazırlanıyorlar bir anda tabii fark ediyorlar olmaması gereken bir durum olduğunu Yıldırım düşünce bunları bir şekilde hani susturuyorlar e durduruyorlar ki <gülüyor> bu şekilde 3. Dünya Savaşı çıkmıyor düşünsenize bir gün böyle İtalya'dan birkaç tane e nükleer başlıklı füze Sovyetler Birliği'nin tepesine iniyor. Yani bunun yaratacağı krizi düşünebiliyor musunuz? Ve müthiş bir sayıda insan ölüyor. Çünkü bunların hedefleri belli. Neyse şimdi bir başka Jüpiterlerle ilgili bu sefer komik bir hikaye trajik değil. Bu Jüpiterler Türkiye'ye dikiliyor. Bunlar minare gibi zaten. Üzerlerine TC bayrağı boyanıyor. Bunların kısaltılması İngilizcesi yani teknik adı Intermediate Range Ballistic Missile e, IRBM kısaltılması. Şimdi IRBM tabi Türkçe'de çok söylenemiyor. Akla şey geliyor İbrahim kelimesini buluyorlar. Bu Jüpiter'lere Türkiye'de İbrahim adını takıyorlar. Yani bizim kuzu gibi böyle e, 15 tane İbrahim'imiz e, e, Türkiye'de bir yıl boyunca oralarda duruyor. E, daha sonra tabi Kü Küba krizi sonunda e, Amerikalılarla e, Sovyetler anlaşıyorlar ve İbrahimler bir yıl e, sonra sökülüyor. Ee, ama şimdi şöyle bir şey de oluyor yine hikayelerden biri o Amerika diyor ki sovyetlere yani, hani an, kapalı kapılar ardında yapıyorlar bu anlaşmayı Kennedy diyor ki ya ben hani NATO e, müttefikime diyemem ki hani füzeleri alacağım sizi böyle e, güçsüz bırakacağım diyemem diyor. Merak etme biz sen indir füzeleri biz kimseye söylemeyiz diyorlar. Ertesi gün Kurşef e, radyo programında açıklıyor bunu. Kennedy orada bir nevi pişti oluyor. Ama hemen bir açıklama geliyor. Merak etmeyin zaten Jüpiterler, sizin İbrahimler eski teknolojiydi. <gülüyor> Bizim şimdi Polaris denizaltılarımız var. Onlarda bir sürü füze var ve e, biz size onları gönderiyoruz diyorlar ve hemen 3 tane Polaris denizaltısı Akdeniz'e geliyor. Bir tanesi İzmir'e geliyor. Tabi ondan önce bizim e, gazetelerimizde haberleri çıkmaya başlıyor. Yeni teknoloji Polaris denizaltısı işte, e, çizimleri var mesela. Orada gösteriyor Polaris denizaltısı nasıl bir şeydir diye. Tam da işte bu atomik mutfaktan sonra oluyor bunlar. Yani hani, müthiş bir teknoloji var. Merak etmeyin. Komünistlere karşı işte bizim de şimdi Polarisler Var şeklinde bir de Polaris hikayemiz var İzmir'e geliyor işte bilmem ne bakanı ile bilmem ne deniz kuvvetleri bilmem nesi Polaris denizaltısıyla daldılar maldılar gibi böyle haberler var hani denizaltıyla e, dalıyorlar malıyorlar bir de İzmir hikayemiz burada var yani hem zaten o üçgenler hala duruyor yani uydu fotoğraflarına baktığınız zaman ha. o üstler füze üstleri hala e, görünebiliyor topografik olarak. Ee, bunlar var. Ee, artı işte bir de bu Polaris denizaltıları var. Artı İzmir deyince özellikle nükleer e, meselelerde atık meselesi çok önemli ve Tabii. uranyum madenleri çok önemli. O bölgede e, zamanında kazılmış, 60'ların başı gibi Manisa hatırlıyorum. Köprü Manisa köprü başında mesela. E, oradaki birkaç köyde, kesir köyünde vesaire e, kazılmış uranyum sondaj madenleri var. Yani kazmışlar, uranyum bulmuşlar. Ondan sonra bir şekilde onu e, belirli bir üretimden geçirmişler ama madenleri öyle bırakmışlar. Açık açık duruyor madenler ve etraftaki köyler bu uranyum açık uranyum madenlerinden etkileniyorlar. Bu ne hikayeler ne var? var. Bunlar hala güncel hikayeler. Daha yeni aslında gündeme gelen hikayeler. Yani 2010'lu yıllarda bazı haberler özellikle İzmir'deki gazeteci bir arkadaşın haberleriyle ortaya çıkmış Gazi durumda. Bir de Gazze Emir'deki atık meselesi var. Evet. Yani bir kurşun fabrikasındaki radyasyon radyoaktif atıklar var. işte Türkiye'nin ilk Çernobil'e gibi hatta haberler çıkmıştı. Serkan Ocak yapmıştı Radikal'de zamanında. Bir de gazi emir meselemiz var. Dolayısıyla... Hani, üniversitesinde. Orada işte orada aktivist başka arkadaşlar da vardı. İşte gaz bahçeden alınan fabrikanın bahçesinden bir kısmı alındı atıkların ve işte peşlerindeki aktivistleri atlattılar. Malum nereye gömüldükleri belli Değil. Ee, İzmirlilerin ciddi şüphesi var Gazi Emire ya da Aliada gömüldüğüne dair ama yani şeffaflık olmadığı için demokrasi olmadığı için bilemiyoruz. Bir de Aliada tabi hmm. bizim şey var geçen sene yine başımıza gelen Kuito gemimiz var. Tabii. Bu da nükleer e, şey, radyoaktif evet, evet gemi söküm Aliadaki gemi söküm meselesi e, radyoaktif atıklar içerdiği için sökülmemesi gereken bir gemi. İşte mahkeme açılıyor. İdari mahkemesi sökülmeyi durdurun, sök, sökmeyin kararı veriyor. Ee, karar Ekim ayında veriliyor. Ee, şeyde Eylül ayında zaten gemi çoktan sökülmüş oluyor. Yani hukuki süreçle işlemediği için orada bir sürü işçi radyoaktiviteye maruz kalıyor. Ee, şimdi hani nasıl takip edilecek bu mesele? Yani bu insanların e, sağlıkları nasıl etkilendi? Bunun sorumlusu kim? Bunların hesabı nasıl sorulacak? Şimdi belki de bundan bilmem kaç yıl sonra o söküm işleminde çalışan bir sürü işçi kanser olacak. Tabii. Evet. Bunun hesabını kim verecek? Evet devamlı bilmiyoruz ama filmde izlemek istiyorsanız eğer sizleri Indiegogo'ya yönlendirelim bizler de. Burada nükleeralaturka.com Evet e, nükleeralaturka.com'a evet. evet, nükleeralaturka girip de destek olursanız bu filmi birlikte yaparız. Bu hikayeleri birlikte e, izleme şansına sahip oluruz ve hep birlikte Biz de... Getiriz biz evet. <gülüyor> hep birlikte de bunları tartışmaya devam ederiz sevindi de diyoruz. Haydi yani can candan. Fizyosiyomuza çok teşekkürler. Biz, biz teşekkür, teşekkür ederiz. Sağ olun.